Mahmut Çalışkan anlatıyor. 1952 yılında çok acayip bir rüya görmüştüm. Rüyamda Stalin, üstadın oturduğu evin dış kapısından içeri girmek istiyordu. Ben, Ceylan ve Zübeyir ağabeyler, üçümüz kapının arkasında bu herifi içeri sokmamak için uğraşıyorduk. Sonra nasıl olduysa gücümüz kafi gelmemişti. Stalin bizi iterek dış kapıdan içeri girdi. Bu sırada üstad elinde bir keserle merdivenden aşağıya iniyordu. Biz endişe içindeydik. Stalin ile üstad aşağı merdiven sahanlığında karşılaşmışlardı. Stalin yukarıya üstadın oturduğu mevkiye gitmek istiyor. Üstad onu bırakmıyordu. Tam bu sırada. Üstad... ...elindeki keserle Stalin'in kafasına vurmaya başlamıştı. Stalin içeriye giremeden orada düşüp geberdi. Ben heyecanla rüyadan uyandım. Ertesi günü bu rüyayı Zübeyir Abi'ye anlattım. O da üstadı anlatmış. Üstadımız beni çağırmıştı. Zübeyir Abi gelerek ''Kardeşim gel.'' ''Üstad seni istiyor.'' dedi. Beraber üstada gittik. Üstad ''Gel Mahmut kardeşim gel. Nasıl gördün rüyayı anlat.'' dedi. ''Ben gördüğüm gibi anlattım. Üstad hayretle ve subhanallah.'' dedi. Sonra rüyayı yorumladı. ''Bu Risale-i Nur'un ve İslamiyet'in komünizme galip gelmesidir. İnşallah muvaffak olacağız.'' Üstad Züveir Aveye bu rüyayı kaleme alın. Bütün kardeşlere dağıtın dedi. Sonra bu rüya dahiçe olarak dağıtıldı. Rüyayı gördüğüm gece Stalin beyin kanamasından gebermişti. Ölümünü 10-15 gün kadar gizlemişlerdi. Gazetelerden okuduğum kadarıyla Heris'in ölüm günü ile rüyam. Aynı gün cereyan etmişlerim.